Deniz olmak istiyorsan bir çocuğun ayakkabısı denize düşüp kayboldu. Sahilde kumların üzerine şöyle yazdı. Bu deniz hırsızdır. Az ötede bir balıkçı ağına yakalanmış çok miktarda balığı kıyıya çekip kumlara şöyle yazdı. Bu deniz cömerttir. Bir genç denizde boğuldu. Acılığı ağıt yakan annesi kumlara şöyle yazdı bu deniz katildir. İhtiyar balıkçı koca bir inci barındıran istiridye çıkardı denizden ve kumlara şöyle yazdı bu denizin gönlü çok zengindir. Sonunda azgın dalga gelip sahildeki bütün yazıları sildi. Bir bilge bunlara eğilip şunu yazdı Deniz olmak istiyorsan başkalarının dediklerine çok da önem vermeyeceksin